Nasrettin Hoca İki Dilenci Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Karısı Yaşar Özdemir Dilenci Tarık Tibet İkinci Dilenci Tuncay Halıcıoğlu Ses Kayıt Ali Fırat Ne hoca? Hoca! Duymuyorsun galiba. Hani bahçeyi çapalayacaktın? Hoca sana diyorum! Yahu hanım benim kulaklarımda bir arıza var galiba. İyice duymaz oldum. Sanki birisi bana sesleniyormuş gibi geldi. Kimin sesine benziyordu acaba? Yahu hanım elbette senin sesine benzeyecek. Bana senden başka kim seslenir? Ne diyordu o ses sana? Doğrusunu istersen abuk sabuk bir şeyler söylüyordun. Hele söyle söyle. Güya ben bahçeyi çapalayacakmışım da. İyi ki hatırlattın hoca. Ben de sana bahçeyi çapala demeyi düşünüyordum. Yapma yahu sahibi. Sahi tabii hoca. Aynen öyle düşünüyordum. Öyleyse benim kulaklarımda bir şey yokmuş hanım. Hatta üstün bir işitme gücü bile varmış. Neden hoca? E baksana hanım senin düşündüğünü bile duyuyorum ha. <Gülüyor> Aman iyi iyi. Sana bağırmaktan kurtuldum desene. Ee, ne olur ne olmaz hanım Sen yine de benim kulağıma güvenme Bağırmaya devam et Olur hoca zaten ben senin kulağına değil Kendi sesime güveniyorum Biliyorum canım senin sesine Bütün mahalle güveniyor Aa ne demek o hoca? Vallahi bilmem hanım eş dost senin sesini duydum mu çarşıda bana geçmiş olsun diyor. Peki sen ne diyorsun onlara hoca? Hiç ne diyeceğim canım eşeğe bağırıyordu diyorum. Eee gerisini sormuyorlar mı? Sorsalar da eşek bizim hanımın ayağına bastı diyorum. Ya demek benim sesim o kadar fazla çıkıyor ha? Peki sen de onlar gibi mi düşünüyorsun? Yok canım, onlar sesini çok uzaktan duyuyorlar tabii, yakından duyam benim. Hmm, ayıp hoca, ayıp eller duymasın diye o kadar alçak sesle konuşuyorum, yine de sana yaranamıyor. <gülüyor> kız hanım kız şaka söyledim canım. Zahime, bu nasıl şaka hoca? Basma ya şaka işte. Bizi dinleyenler ibret alsın ders alsın da olur olmaz yerde avazları çıktığı kadar bağır basırlar diye sana şaka yaptım. <gülüyor> eh. Öyle olsun bakalım. Hadi sen çapayı al da doğru bahçeye. Ama hanım şimdi yaptığı şaka yakışık almadı. Yakışır yakışır. Hele al çapayı eline bak nasıl yakışır. <gülüyor> Öyle olsun bakalım. Bu arada yemek hazır olunca bana seslenirsin hanım. Hı, tamam. Çapalamakla zor işmiş yahu eğilmekten belim tutuldu Hocam Allah rızası için bir sadaka verir misin? <gülüyor> Sen de nereden yahu Bizim köyde senin gibi bir dilence yoktu Hocam Ben çok uzak bir köyden geliyorum Niye? Sizin köyde sadaka kalmadı mı? Hocam Bizim köyde herkes dilenci. Kim kime sadaka verir ki? Demek yahu Allah sizi köy yakınındakilere kuvvet versin. Demek herkes dilendi. Ya öyle hocam. Hadi bana birkaç kuruş sadaka ver. Vermem yahu sağlam adam. O kadar yoldan kalkıp buralara kadar dilenmeye gelir mi ben? Ama yaptın hocam ya. Sakat olsam o kadar yoldan dilenmeye gelebilir miydim? Ben ona karışmam. Bizim buradaki dilenciler ya eli tutmaz ya ayağı. Ne kadar insafsızsın hocam. Üç kuruş sadaka vereceksin diye elden ayaktan ne olayım yani? Hadi hadi. Beni bekletme de sadakamı ver. Ne o yahu alacağını ister gibi sadaka istiyorsun ben adam. <gülüyor> Eğer ille de para almak istiyorsan al şu çapayı elle de başla bahçeyi çapalamaya. O zaman birkaç kuruş veririm. Yahu hocam. Bizim köyde çapakıklığı mı vardı yani? Çalışsaydım orada çalışırdım. Vallahi evladım ben çalışmayana sadaka vermem. Aman hocam sadaka çalışmayana verilir, çalışana ücret verilir. Öyleyse çalış da ücret al. İyi ya sen de sadaka ver, sebap al. Senin gibi dilenciye sadaka verir ben. Baksana maşallah. Çenende ayakların gibi kuvvetli. <gülüyor> ben de bu çene olmasa millet kolay kolay sadaka verir mi hiç? Tek kendini yorma evladım. O çeneyle kuş tutsan yine de beş para sadaka alamazsın benden. Sen de ama zor işler gösteriyorsun. Aa, ağzımla kuş tutsam senin sadakanı ne yapayım ben? Aa hoca misafirin mi geldi? Yok canım dilenci dilenci. Dilenci mi? Bizim kapıya ilk defa geliyor galiba. İlk ilk hem ilk hem de son. Hem ilk hem son mu? Niye son? Adam sana kalmadıktan sonra bir daha uğramaz elbet. Aa, aa! ilk defa gelen dilenci kapıdan boş döndürülür mü ayol? Senin birkaç eskim var vereyim adamcağıza. Aman zengi. Hocamın elbisesi bana bol gelir. Yahu hanım sapasağlam adama sadaka verilir mi? Aman hoca sapasağlam adam sakat olsaydı daha mı iyiydi? Doğru hanım doğru. Sen de onun gibi konuştun. Heh. Bu adamların neden direncilik yaptıkları belli oluyor. Hoca, hani senin mavi şalvarınla siyah gömleğin vardı ya, onları dilenciye verdim. Çok sevindi zavallı. Bana verseydin ben de sevinirdim. Aman hoca, yıllardan beri giydiğin mi var onları? ...bilenciye verince mi kıymetli oldu elbiselerin? Ben onları tarlaya korkuluk yapacaktım. Kargalar ekilleri yemesin, korkup kaçsın diye. Etme hoca, kargalar senden korkmuyorlar. Elbiselerinden mi korkacaklar? Belki beni tanımayan kargalara karşı faydalı olurdu. Olmaz, olmaz. O kadar meşhursun ki seni tanımayan karga mı kaldı? Ama ille de korkuluk yapacağım dersen... ...benim eski elbiselerim var. Onlardan yap. Yok <gülüyor> Yo, hanım, onu yapmam işte. Sade kargalar değil, o korkuluğu kim görse patlar. Tarlayı bırak, evimize bile uğrayan olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sen bilirsin. Ben eve gidiyorum. Hadi güle güle uğurlar olsun. Artık dilencilerde edep kalmadı yahu. Önüne gelen el açıp dileniyor. Tabi veren de kabahat. Öyle de ustalaşmış ki adamlar ya sadaka verirsin veya yolun ortasında soyup soğana çevirirseni. Hepsi eşkıya sürüsü olmuş. Rastettin hoca para kazanacağım diye çapa yapardırsın. Ay ay ay ay ay Vay vay vay vay vay. O yük kaburgaları vay vay vay vay vay böbreklerim. Ay benim abma da ağrımış. Ah, bendeki bu bel dilencinin birinde olsa kazanacağım paranın hatta hesabı olmaz. Adamlar odun gibi sağlam. Yine de direniyorlar. Hocam bir dakika bakar mısın? <gülüyor> Bu da kim yahu? Benim hocam. Sen mi? Ya ben sen de kimsin yahu? Ben uzak yoldan geliyorum. Köyüme gideceğim de yolu kaybettim. Ya koskoca yol kaybolur mu Acı efendim? İyi bak bir yere koymuşsundur. Çok aradım ama bir türlü bulamadım hocam. Öyleyse bundan sonra aldığı şeyi yerine koy. Başka diyecek yoksa ben işime bakacağım. Ben dilenci değilim hocam. Ama eğer üç beş kuruş verirsen belki yolumu bulurum. Sen bana bir kuruş bile versem ben yolumu bulurum. Nerede o paranın bolluğu? Hocam para yoksa bir elbise versen de olur. Bak şu elbiselerime neredeyse üstümde parçalanacak. Senden önce bir dilenci gelip eski elbiselerimi aldı dikti. Ya o sersem adamı yakalarsam yapacağımı bilirim. Hangi kapıya varsam benden önce gelmiş oluyor. Belki de aynı köylersiniz. yüzsüzlüğünüz benziyor. Ama yaptın hocam mecbur kalmasam dilenir miyim? Hele sen köşe bucağa bakıver. Giymediğim bir elbisem vardır mutlaka. Unutacak kadar çok elbisem yok benim. Bir tek vardı. Onu da tarlaya korkuluk yapmak için saklıyordum. Ama hadi bu bir etarisi varmış. Sana uyarsa onu giy. Modeli fena sayılmaz. Ama yaptın hocam. Hiç adam olan kadın etarisi giyer mi? Doğru söyledin ama. Hiç adam olan dilenir mi? Hocam biraz ekmek ver de yiyeyim bari. Oyca benim hanım bakıyor istersen bir uğra. İyi öyleyse bir uğrayım belki senden insaflıdır. Kim o? Açar mısın yenge? Sen kimsin? Merak ediyorsan aç da bak. Merak etmem mi canım şimdi açıyorum. Aa! Sen kimsin? Tanımadım seni. Yolcuyum ben yolcu. Ya yolculuk ne tarafa? İşte o belli değil. Yolumu kaybettim de. Hocaya sor, hocaya. Onun bilmediği yol yoktur Sormasına sordum da o başka yol gösteriyor Ya hangi yolu gösteriyor? Çalış diyor çalış İyi ya dilenci efendi sen de çalış Çalışacağım da şimdi sermaye biriktiriyorum Ne sermayesi canım çalış dediysek tüccar ol demedik ya Amma yaptın ha ufak tefek iş bana yakışır mı? Ayol dilencilik yakışıyor da ufak tefek iş neden yakışmasın? Neyse yenge sen bana biraz ekmek peynir ver de ben gideyim. Ekmeği ben vereyim peynir de başka kapıdan dilen. Benden önceki dilenciye elbise verdin benden peyniri esirgiyorsun yenge. Doğru ama bilmiyor musun bir ata sözü vardır. Bir kapıda iki dilenci olmaz. Hadi başka kapıya dolaş bakayım hadi.